4 yıllık lisans eğitimi gerektiren bir ihtisas alanıdır. Bu lisans programında toplumun tutumlarını olumlu yönde değiştirmeye yönelik, zihin engelli bireylerin engel türlerinin her yönden tanınması ve eğitim yaklaşımlarını ele alan ve bireylere beceri öğreten, kavram öğreten, okuma-yazma öğretimi, sosyal beceri öğretimi, öz bakım becerileri öğretimi, engellere yönelik yardımcı teknoloji kullanımı, matematik hayat bilgisi ve sosyal fen bilgisi öğretimi gibi ana akademik konuların öğretimini içeren en önemlisi toplum içinde kabul görmeye yönelik davranışları azaltma veya arttırma yöntemlerine yönelik tüm donanımlar gibi çok önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Zihin engeller öğretmenliği bölümü engele sahip olabilecek nedenler, engelin tanısı, değerlendirilmesi, engelli bireylerin yetiştirilmesi,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 Öğretmenlik alanının özel eğitim alanı olduğu açıkça görülür. Diğer alanlardan gelen öğretmenlerin 540 saatlik bir eğitimle özel eğitime muhtaç çocuklarımıza öğretmen olarak atanması yıllarca özel eğitim alanında bir adım ileri gidemeyen özel eğitime muhtaç engelli bireylere ailelerinin memnuniyetsizliğine, eğitimin kalitesinin düşmesine, toplum ve engeller arasındaki uçurumun açılmasına, kaynaştırmanın ve kabul görmenin sağlamamasına yol açmaktadır. Herkes alanında uzmandır. Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitim için sınıf öğretmenine, okul öncesi öğretmenine, fizyoterapiste de ihtiyacı vardır. Bu birlik sağlanarak ekip halinde bireyin gelişimi için eğitim sağlanabilir. 573 sayılı kararnamede Özel Eğitim Yönetmenliğinde Madde 25 Özel Eğitim Okul ve Kurumları ile özel eğitime destek sağlayan okul ve kurumların eğitim, öğretim, sınıf, personel ihtiyacı öncelikle karşılanır. İhtiyaç duyulan uzman personel atanır ve diğer kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapılarak görevlendirilir maddesini hatırlatarak gerekçe göstermek isterim. Talebimiz, devletin özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitim alanında yetişmiş personel tarafından eğitim almalı şeklinde bir karara varması, engelli çocuklara ve özel eğitim alanımıza destek olması ve sınıf öğretmenlerini özel eğitim okullarına atama kararından vazgeçmesidir, diyor kendisi. Sıradaki haberimizin konusu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun. Kent hareketleri tarafından başlatılan kampanyanın talebi 6306 sayılı kanunun iptal edilmesi. Kampanya sahibi diyor ki toplumsal mutabakat aranmadan yürürlüğe konulan yasalar eliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm yenileme projelerinin toplumsal ihtiyaç ve talepler gözetilmeden dayatılan ve başta konut hakkı olmak üzere pek çok insan hakkı ihlali ile mağduriyetini barındıran, salt ekonomik getiriye odaklandıklarından da kamu yararını yok sayan rant projeleri olduğunu Söyleyerek girmiş söze, kent hareketleri adı altında kampanya sahipleri demişler ki alt gelir grupları ve emekçi mahallelerinde ödenemeyecek koşullarda lüks projeler dayatarak mülksüzleştirme, yoksunlaştırma yoksullaştırma projelerine dönüşen bu uygulamalar zorla tahliyelere yol açmakta, mahalle ağlarını ve komşuluk ilişkilerini darmadağın ederek sosyal mağduriyet ve psikolojik travmalara sebep olmaktı. Mahalleyi ve kültürünü yok etmekte ve kentleri sosyo-mekansal olarak ayrıştırıp tehlikeli kentler inşa etmektedir, diyor. İnsanca, güvenilir, sağlıklı, kimlikli mekanlarda barınma hakkımızın ihlalinin önüne açan, dahası anayasa ve uluslararası sözleşmelere de aykırı olan yaşam alanları yok edilmek istenen mahalleler olarak bizlerin de ilk andan itibaren karşı çıktığımız 16 Mayıs 2012 tarihli 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme uygulamalarında deneyimlenen bu hak ihlalleri ve mağduriyetlerinin Katlanacağından endişeliyiz. Sağlıklı bir çevrede yaşama ve konut hakkı anayasamızın 56. ve 57. maddeleri ve ayrıca 90. maddesi doğrultusunda bağlı bulunduğumuz uluslararası insan hakları mekanizmalarının ilgili maddeleri tarafından güvence altına alınmış temel bir haktır. Aşağıda imzaları olan bizler her bir maddesi. Anayasamızın ilgili maddelerini, bağlı bulunduğumuz uluslararası barınma konut hakkı mekanizmalarını ve ayrıca sosyal devlet ilkeleri ve hakaniyet ölçülerini açıkça ihlal eden 6306 sayılı yasanın iptaline yönelik CHP başvurusunun bir an önce sonuçlandırmanızı ve ihlaller Yasası'nı iptal etmenizi saygıyla talep ediyoruz diyerek konuşmuş kampanya sahipleri. Bakalım kentsel dönüşüm tekrar ehlileştirilebilecek mi? Türk Hava Yolları ile ilgili bir haber var sırada. Muhatabı TEY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu. Kampanya Mehmet Atalay tarafından başlatılmış. Talebi ise TEY'nin yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanlarında 30 yaş sınırının yükseltilmesi. Mehmet diyor ki, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı firması Türk Hava Yolları artan nokta ve yolcu sayısını karşılayabilmek için filosundaki uçak adetlerini arttırmak konusunda karar almış. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplamda 400'e yakın uçağın, Görev yapması beklenen Türk Hava Yolları'nda her sene artan miktarda bir pilot ihtiyacı var. THY'de bu ihtiyacın bir kısmını yetiştirmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanlarıyla karşılıyor. Maddi durumu yetersiz olan havacılık sevdalısı adayların ideallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat bu alanda ilanlar. Fakat kriterler 30 yaş sınırı getirince birçok aday mağdur oluyor ve ideallerini gerçekleştiremeden hayallerine veda etmek zorunda kalıyorlar. Kampanyamıza vereceğiniz destekle ilgili yaş sınırı kararının esnetilmesi kararını çıkartarak havacılığa sevdalı ancak yaş nedeniyle sıkıntı yaşayan pek çok adayların hayallerini gerçekleştirme şansı olabilir. Çoğu çocukluğundan beri olmayı hayal ettikleri ait oldukları yerde gökyüzünde çalışma fırsatı yakalayabilir diyor kampanyacı. Geldik günün son haberine. Muhatabı Diyanet İşleri Başkanlığı kampanya başlatan Eren Şen. Eren'in talebi camilerde kılınan farz namazlarından sonra namazda okunan ayetlerin anlamlarının okunması. Eren diyor ki ülkemiz Müslümanlarının çoğu Arapça bilmiyor. Bu yüzden hiç olmazsa camilerde cemaat ile kılınan farz namazlarından sonra imamların namaz sırasında okudukları surelerin anlamlarını cemaate okumalarını veya en azından namazda okudukları ayetlerin sure isimlerini, sıra numaralarını cemaate ilan etmelerini öneriyor ve... İstiyorum demiş Eran. Türkiye'deki insanların tabandan gelen sorunlarını ve önerdikleri çözümleri Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın.